Secdede hocam fazladan dua edilir mi? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Hanefiler namazda, secdelerde, namaz secdelerinde duayı ikiye ayırıyorlar. Farz namazlarda Subhane Rabbiyel Azim ve Subhane Rabbiyel Ala dışında herhangi bir dua yapılmasını uygun görmüyorlar. Hanefi fukahası namaz kılan kişinin secdede Sübhane Rabbiyel dışında bir dua yapmasını uygun görmüyor. Ama nafile namazlara gelince kişi Sübhane Rabbiyel Alâ dedikten sonra üç defa, beş defa, yedi defa neyse ondan sonra istediği kadar dua edebilir. Diğer imamlarımız ise yani diğer üç mezhepte ise ister farz olsun, isterse nafile olsun bir kişi secdede Kur'an ve sünnette gelen duaları yapabilir. Bunda da herhangi bir sakınca yoktur diyorlar. O nedenle ben kardeşlerime, Arapçayı iyi bilmeyen kardeşlerime farzlarda dua etmelerini tavsiye etmem. Hanefi mezhebine uysunlar, farzlarda dua etmesini. Peki farzdan sonra her namazın nafilesi var malum. Şu anda diyelim ikindi yıkıldık, ikindinin sünneti yok mu dört yaptı. Eğer dua edeceklerse sünnetinde. Veya akşam işte kılacaklarsa evvabinde, gece kılıyorlarsa teheccüdde, teheccüdün secdelerinde istedikleri şekilde Kur'an ve sünnetten olan duaları yapabilirler. Ama Kur'an ve sünnet dışında secdede herhangi bir dua ne yapamazlar? Yapamazlar. Yapacakları işler nedir? O zaman namaz bittikten sonra elini açacak Türkçe olarak dua edecektir. İbadet dili Kur'an dilidir. Kur'an dili dışında. Kur'an'ın dili dışında yani Arapça orijinalin dışında namazda hiçbir şekilde başka dillerle dua da edilmez, kıraat da yapılmaz. Evet bu da yine çok sorulan sorulardan bir tanesiydi. Evet.